Merhaba, Bir Söz Küçük'ün programına daha hoş geldiniz. Bu hafta Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle ilgili konuşacağız. Ben Gizem, ben Rabia, ben de Gözde. Bu hafta sizlerle beraberiz. Ee, az önce Gizem'in belirttiği gibi aslında Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle ilgili konuşacağız. Çünkü geçtiğimiz Cuma 20 Kasım'dı. E bundan 20 yıl önce 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşme kabul edildi ve devletler aslında e, çocukların haklarının ile ilgili bir söz vermiş oldular. Türkiye'de 95 yılında aslında bu sözleşmeyi yürürlüğe sokarak e, kabul etmiş durumda yani çocuklara söz vermiş durumda biz de aslında Söz Küçüğü programında e, iki genç yapımcımız ve benle birlikte biraz bununla ilgili konuşacağız. E, hem Gizem ve Rabia'nın çocuk haklarına ile ilgili düşüncelerini programda sizlerle biraz paylaşmak istiyoruz. Hem de farklı bir toplum kuruluşlarının Ankara'da, İstanbul'da neler yaptığından bahsedeceğiz. Ama öncelikle ben sözü küçüklere bırakacağım. Hani onları aslında kolaylaştırıcı olarak düşündüklerini anlatmalarını isteyeceğim. İlk olarak şöyle bir şey soracağım aslında. Geçtiğimiz Cuma 20 Kasım'da çocuk hakları dair sözleşmenin de kabulüydü. Acaba okulunuzda ya da arkadaş çevrenizde ...bugüne dair, sözleşmeye dair, çocuk haklarına dair bir bilgi var mıydı? Yani o güne ilgili bir şey, ilgili bir şey mi vardı yoksa genel olarak zaten bu sözleşmeyle ilgili e, arkadaşlarınız bilgi sahibi mi? Hayır. E, genelde e, okuldaki arkadaşlarımın hiçbiri çocuk hakları ile ilgili... ...hani çocuk hakları olduğunu biliyorlar ama e, onun 20. yılı olduğunu... Bilmiyorlardı. Elimden geldiği kadar anlattım. İşte ülkenin çeşitli yerlerinde festivaller olduğunu, bununla ilgili etkinlikler yapıldığını söyledim. Benim arkadaşlarımın haberi yoktu. Çocuk hakları günü olduğundan. İlgilenmiyorlar herhalde. Bilmiyorum. Peki sizce bu bilgi onlara ulaşılmaması da bir sorun mu? Yani çocukların kendileriyle ilgili, çok da ilgilendiren bir konuyla ilgili bilgi sahibi olmamaları. Aslında sadece, sadece çocukların... İstememelerinden mi kaynaklanıyor yoksa sizce bilginin doğru ulaşamıyor mu? Mesela hangi kanallarla bu çocuklara bilgi ulaştırılabilir? Yetişkinlere burada görev düşüyor mu? Bence gene yetişkinlerin anlatması gerekir. Okulda eğitim, anlatılması bu sözleşmenin olması. Yani anlatılması gerekiyor. Çünkü her aile bilmiyor. Her ailenin öğrenmesi gerekir aslında ama... Onlara aslında hani herhangi bir yoldan bilgi sunmak istesek de işte tepki gösterenler olabilir ya da dinlemezler falan. Ama işte çocuklara direkt söylense okullarda etkinlik olsa ne bileyim işte her sınıfın panosunda mutlaka bir çocuk hakları asılsa ya da öğretmenler bir sürü performans ödev veriyor. Onların arasında konulabilir çocuk hakları nedir? Beşinci sınıfta bize öyle bir konu gelmişti. Hani Çocuk haklarınız nelerdir bununla ilgili? Yani çok kısa geçiyorlar aslında bu konuları. Bence üstünde durulması gereken şeyler. Herhangi bir durum olduğu zaman bizim haklarımız var. İşte hak sözleşmesi burada falan diye böyle bir işimize yarayabilir. En azından hiçbir şey yaramasa bile haklarımızı bilmiş olacağız. Yani her çocuğun bilmesi gereken şeyler bunlar bence. Genelde her insanın yaptığı şey internete girmek, televizyon izlemek. Bence televizyon izlerken arada böyle bir sürü reklamlar çıkıyor. Birkaç reklam eksiltebilir onların yerine çocuk hakları ile ilgili. işte etkinlikler falan düzenlenecek yerleri falan söylemeleri gerekiyor bence. İnternette falan böyle ufak ufak bir şeyler çıkıyor böyle her sitenin yanında. Onların yanlarında konulabilir diye düşünüyorum ben. İşte Çocuk Hakları Günü 20 Kasım 20. yılını falan kutluyor diye böylece her çocuk çocuk hakkının devamlı kutlandığını ve korunduğunu öğrenebilir bilir. Hı hı. Aslında tam burada e, sohbetimize bir ara verip mesela şöyle diyebilirim. Bu çocuk haklarının tanıtmaya yönelik aslında e, bir e, çalışma yaptı. Uluslararası Çocuk Merkezi Ankara'dan. E, daha önce de konuk olmuştu bize e, Adem arkadaş oradan. E, onlar hem yetişkinlere yönelik bir bilgi seti hazırladılar. E, bunu da e, bir şekilde mailler aracılığıyla tanıttılar. Ee, bunlar şu çocuk hakları tarihçesiyle ilgili çocuk hakları nedir? Türkiye'de çocuk haklarının durumu bulunduğunuz yerde neler yapabiliriz? Üzerine bilgi setleri aslında. Ee, bunlara da aslında e, Uluslararası Çocuk Merkezi'nin e, sitesinden ulaşabiliriz. PDF olarak indirebiliriz. Ayrıca e, Uluslararası Çocuk Merkezi e, bu 20. yıl çerçevesinde sözleşmenin e, çocuk hakları için e, çocuk hakları ile ilgili web siteleri oluşturdu. Onun adresini de paylaşmak istiyorum. Böylelikle belki siz de arkadaşlarınızla e, paylaşırsınız. E, Çocukhaklarıizleme.org slash çocukhakları diye bir site. E, ICC yani Uluslararası Çocuk Merkezi, e, Bilkent Üniversitesi ve Rossulman Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinin hazırladığı bir site aslında bu ve içinde farklı e, oyunlar var, e, farklı bilgiler var çocuk ilgili. E, o yüzden belki eğlenceli bir site. Buradan da çocuk hakları ile ilgili aslında çocukları anlatmakla ilgili bir araç oluşmuş oldu. E, onların da bu e, aracını paylaşmak istedim burada. Gözde abla duymayanların için adresi bir daha tekrarlayabilir miyiz? Tabii tekrarlayayım. E, çocuk hakları izleme.org slash çocuk hakları diye bir adres. Buradan ulaşabiliriz. Hem İngilizce hem Türkçe sayfası var. Teşekkürler. Şimdi ya bunu paylaştıktan sonra bence han ikiniz de çok güzel fikirler verdiniz bu çocuk haklarının yaygınlaşması ve çocuklara aktarılması ile ilgili. Peki az önce Gizem de bahsetmişti bu çocuklar haklarından bilmiyorlar, farkında değiller diye. Ee, sizce çocukların farkında olmaması durumunda fakat sizin fark ettiğiniz sizce Türkiye'de çocukların en büyük problemi, yaşadıkları en büyük hak ihlalleri neler? Yani çevrenizden gördüğünüz ee leri bize paylaşabilir misiniz? Sizce yani 13 yaşında mesela Rabia Gizem 14 yaşında acaba sizin gözünüzden çocuk hakları Türkiye'de çocuk haklarının durumu nedir? E, genelde bence eğitim hakkı e, çiğniliyor diyebiliriz hani e, göndermiyorlar yani aileler bilerek göndermiyor bazen bazen maddi durumları olmuyor erkek çocuklarını çalıştırıyorlar kız çocuklarını evde tutuyorlar. Hani okumayacak kızım falan diye. Bunun dışında eğitim hakkı dışında de çocukların oyun hakkı falan da vardır. Belediyeler falan hiç çocukları düşünmeden hiç olur bahçelerin ortasında direkt böyle büyük binalar dikiyor. Hep yetişkinlere özel her taraf bina yapıyorlar. Fakat çocukların oynama alanı daralıyor bu sürede. Hani bu şekilde e, daralmış oluyor. O, bir, bir bakımdan da oyun hakları elinden alınmış oluyor. Buna Türkiye bu bunu çocuklara söz verdi. Ama e, görüldüğü gibi de fazla uygulanmıyor. Hani oyun hakkı, eğitim hakkı elinden alınıyor ki hani eğitim hakkı elinden alınanları ne kadar engelliyorlar onu bilmiyorum ama e, hani okula gönderdikleri maddi e, bakımdan yardım ettikleri olduğunu biliyorum hani e, ellerinden geldiği kadar dernekler e, çocukların okumasını çalışıyor e, ben gizemin söylediğine katılıyorum e, maddi durumları iyi olanlarda genellikle e, kurslar olduğunda e, çocuklarını göndermiyor genellikle e, ders çalışmalarını test çözmelerini dershaneye gitmelerine hiç böyle faaliyetlere katılmalarını izin vermiyorlar. Ee, çocuklar da bu yüzden istedikleri e, faaliyetlere katılamıyorlar. Ee, Aslında çocuk hakları sözleşmesinde de yer aldığı gibi çocukların kendini geliştirebilmeleri için farklı sanat ve kültür faaliyetlerine de katılmaları evet, gerekiyor. Evet katılma hakkı var. Her çocuğun. evet O birazcık galiba bu sınav sistemiyle beraber biraz aileler tarafından evet. da engellenebiliyor. Peki çocukların söz sahibi olduğu yerler açısından belediyeler bizi dikkate almıyor dedin e, ya da aile içerisinde olur okul içerisinde de olur. Çocukların ihtiyaçları çocuklardan alınabiliyor mu? Yani çocukların e, karar alma süreçlerinde katılmaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Çocukları yeteri kadar söz sahibi mi? Ya, değil aslında şöyle. Eee. E, okulda düşünürsek 1 2 3 hani 5'e kadar genelde çocukların sözü olmuyor 6 7 8 ortaokul okul döneminde gene vermiyorlar ama hani ergenlik dönemine girmiş oldukları için çocuklar dik başlılık edip işte İlle benim kararım yapacaksın falan diye gidiyor hani aslında biraz bize birinci sınıftan itibaren söz verseler Hani konuşma hakkımız olsa böyle olmaz e, bu olaylar gelişmez. Çocuklara önceden hani konuşma hakkı tanınsa bence daha rahat iletişim kurabiliriz. Ee... Belki şöyle bir şey söyleyebilir miyiz Gizem? Hani bu dik kafalılık daha sonra şikayet haline geliyor ya. Hani ergenlerin işte bu ergenlik döneminden kaynaklı sorunlar oluşabiliyor okullarda. Ya da ne bileyim işte bir takım cezalar alabiliyorlar belki. Hani bu dik başlık diye seni tanımladığın şekilde... Ee, aslında hani daha birinci sınıftan itibaren ya da hatta daha çocuklarından itibaren, küçüklerinden itibaren hani söz sahibi olmaya ve kendilerini ifade edecek yerler bulsalar hani aslında o dönemde daha sağlıklı atlatmaları iyi olur gibi bir şey anladım ben. Evet öyle evet. söylemek istedim. Evet evet tam da çok bence çok iyi oldu. Çocuğun katılım hakkı ile ilgili de bence çok önemli bir nokta. Ee, Az önce belediyelerden bahsettin bir kere daha konumuzda olmuştu. Aslında işte belediyelerin çocuk meclisleri olması gerekiyor. ama hani çocuk meclislerinin de aslında ne kadar sağlıklı yürüp yürümediğini de çok bilemiyoruz. Aslında hani belediyeler bu oyun parkları yaparken ya da park yerine başka bir şeyler yaparken çocukları dikkate alsalar, çocuklar kendi ihtiyaçları doğrultusunda o planlara katılabilseler, onlar birazcık daha çocuğa özgü şehirler haline gelebiliriz. Gelebilir belki diye düşünüyorum. Sizin de dün katıldığınız bu programın, da, bu programın da sunumunu yapan aslında İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Biriminin bir çocuk hakları festivali vardı. Dün 21 Kasım'da Santral İstanbul'da gerçekleşti. Sizden biraz sonra izlenimlerinizi alacağım ama ben birazcık kısaca bilgi vereyim neler yapıldı dün 21 Kasım'da Santral İstanbul'da. Aslında Bilgi Üniversitesi bu yıl üçüncüsünü düzenledi bu festivalin. Amacı aslında 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü çocuklarla birlikte kutlamak ve çocukların hakları ile ilgili konuşabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri ortam yaratmak. Bu yıl 6 farklı kurumdan çocuklar geldi. Bunlar biri 75. yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi, diğeri Ağaçlı Çocuk ve Gençlik Merkezi katıldı. Mavi Kalem Derneği katıldı. Tabii Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı Zehrelik Öğrenim Birimi ve Mehmet Akif Ersoy 2. E, Öğretim Okulu'ndan öğrenciler katıldı. 10-14 e, e, yaş grubunda Çocuklardı bunlar ve aslında sabahtan akşama kadar bir günü birlikte geçirdik ve sabahtan çocuk hakları ile ilgili e, oyunlar oynadılar. E, bir takım atölyelere katıldılar. Hakları ile ilgili konuşma fırsatı yakaladılar. Öğleden sonra da aslında bunlara ilişkin çeşitli atölyeler yaptılar. Bunlar da aslında bir tanesi yaz çiz duyur ismindeki bir atölyeydi. Bir tane fanzin oluşturdular. Fanzin ne demek? Bilmiyorlardı fanzin dediğimiz şeyle tanıştılar ardından e, bununla ilgili herkesin bir sayfası oldu ve haklarla ilgili e, düşündüklerini yazdıkları bir fanzin oluşturdular e, bir atölyede kukla atölyesiydi kukla yaptılar diğeri çocuk şehri atölyesiydi. aslında az önce bahsettiğimiz şekilde maketlerle kendi istedikleri yaşanabilir çocuğun gözüyle bir şehir oluşturdular. Ee, bir başka atölyemiz gene ritim atölyesiydi. Çocuklar e, ritim bedenlerini kullanarak ritim gösterisi hazırladılar. Diğeri fotoğraf atölyesiydi. Çocuklar Santa İstanbul'da gezinerek aslında bir takım temel, temalar doğrultusunda kendileri, kendileri açısıyla fotoğraflar çektiler. Sonra onları üzerine konuştular. Bir diğeri de aslında drama atölyesiydi. Drama atölyesinde de bir drama lideri tarafından haklarla ilişkili e, drama doğaçlamalar yaptılar. Bu şekilde dün bütün gün yaklaşık 100 çocukla birlikteydik. Rabia ve Gizem de bize katıldılar aslında. Biraz izinlerini alacağız onların da biraz sonra. Ama ilk önce bir şarkı arası verelim. Ardından tekrar yine burada konuşmamıza devam edeceğiz. Che cosa da me? cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da cosa Qu'est-ce que tu veux moi? que tu cosa que Cosa vuoi tentare? Che cosa vuoi spezzare? Qu'est-ce que tu de moi? più? de moi? de moi? sognare? tentare? inventare? ancora? Che cosa vuoi capire che cosa vuoi ancora Şimdi ben sözü Gizem ve Rabia'ya bırakıyorum. Dün katıldıkları etkinlikle ilgili bize paylaşmak istedikleri ni söyleyecekler. Ben mutlu oldum yani o kadar çocuğun bir araya gelip birlikte bir etkinlik yapmasına. Çoğu çocuk hani bunu yapamayabiliyor. Toplu bir ortamda oyun oynayabilir ama böyle hani... Santral İstanbul gibi otellere gelip orada etkinlik yapma şansına sahip olamıyor bence oraya katılanlar şans, çok şanslılardı diğerlerine göre ben mutlu oldum orada hani e, çeşitli oteller var. E, hani katılım hakkıydı. Hani istediğine katılabiliyor. Zorunlu değil. Sen sadece dramaya gideceksin. Hani senin ritme yazdık oraya git falan diye şeyler olmadı. Herkes istediğine girdi. E, farklı insanlarla tanıştı. Hani farklı yaşıtlarıyla. Onlarla birlikte eee başlarında bir eğitmen olarak etkinlik yaptılar. E, bence güzel bir gündü. Herkes de mutlu olmuştur o gün. Yani hem kendi sözleşmeleri kendi hakları onları öğrendiler e, bütün o, e, şeylerde atölyelerde zaten çocuk hakları ile ilgili bir sürü etkinlik yapıldı dramada sadece drama yapılmadı mesela e, sabah söz küçüğün hak, e, işte çocuk hakları ile ilgili oyununu oynadılar Onu, şey diğer e, kukla falan yaptılar orada da mutlaka hani haklarla ilgili bir şeyler öğrenmişlerdir e, dergi çıkarttılar orada da haklarla ilgili bilgi verdiler çocuklar kendileri yazdı falan haklarını tanıdılar bildiler yani e, ben o dergiden biraz bahsetmek istiyorum derginin içinde bir tane futbolcunun resmi vardı e, altta da kadın şeyi vardı giysileri kadının vücudu falan vardı e, onun üstüne Futbolcunun resmini yapıştırmışlar, kafasını yapıştırmışlar. Altına da birkaç tane böyle not falan yazmışlar. İşte e, Ronaldinho'ya bakın, Futbol, e, kadın oldu falan yazıyordu. Ondan sonra bir tane boğa vardı. E, boğanın üzerine böyle ufak ufak parçalar yapıştırmışlar. Bir tane adam var, süpürge almış eline. E, i̇şte ona da kadın kıyafete getirmişlerdi hatırladığım kadarıyla. Bu kadarı hatırlıyorum ama Hı -hı. dergi... E, Kültür, sanat, e, katılım falan hakkını e, hatırlatıyor yani baktığınız zaman. Şey o kadın Ronaldinho kafası olan vücudu kadın olan e, şey karakterin yanında da kadın erkek eşittir yazmışlar. Yerleri süpürene doğayı seviyorum yazmışlar. Hani hepsinin yanına küçük notlar düşmüşler. E, o Ra Rabia'nın dediği e, inekler... Oh. Hani boğalar falan. Onların üstünde bazıların resim bazılarının nazar boncuğu var. Bazıları aman nazar değmesin maşallah falan yazmışlar. İşte e, parmak izlerini e, ilgimi çekti. Parmak izlerini koymuşlar son sayfaya. Böyle at ve soyatlarını yazmışlar. Hani her çocuğun imzası olması gerekiyor. Hani parmak izi. Genelde eskilere dayanamayacak. Ben direkt oraya bağladım olayı. Evet. Hani parmak izi olayı falan. Hoşuma gitti yani güzel görünüyordu son sayfada. Güzel bir çalışma olmuş yani. Bir de şey vardı. Yıkık, dün, yıkık dökük bir bina vardı. Onun altında da böyle çocuklar falan vardı. Oyun oynuyorlardı. E yanımda şöyle bir yazı yazıyordu. Çocuklara bakın burada oyun oynuyorlar yazıyordu. Ondan sonra e, gerçekten çocuklar orada nasıl oyun oynayabiliyor çok şaşırdım. Ben olsaydım oynayamazdım böyle top falan... Oranın içine falan kaçardı veya çocuklar oraya çıkardı atlar atlar gibi falan bir şey olurdu böyle ee, izin verilmezdi yani evet. aslında otamda şey gösteriyor yani hani çocukların hani orada başlarına bir şey gelse hani aslında önleyebilirlerken ne bileyim bir tane kırmızı şerit çekip orada oyun oyun oynanmasının yasak olduğunu belirten bir şey yapsalar aslında birçok birçok çocukların yaşadığı kazalarda olmaz hani aslında orada bir ihlal söz konusu evet. ihmal söz konusu pardon ihlal dedim bir ihmal söz konusu ee, çok teşekkür ediyoruz hani izlenimlerinizden. Ee, şimdi aslında biraz da e, birkaç tane daha etkinlikten ben hani bahsetmek istiyorum. Sonra yine devam edelim sohbetimizi. Aslında bir tanesi az önce sizlerle yaptığımız sohbete benzer bir sohbeti 18 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuklar gidip oraya böyle bir sohbet gerçekleştirdiler. Bu sohbeti 20 Çocuk ve Ankara Çocuk Hakları Platformu ve Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü Mücadele Ağı'nın çocuk hakları savunucuları yaptı. Ayrıca Bilgi Üniversitesi Çocuk Birimi yani Söz Küçüm Programı'nı yürüten ekip olarak bizler de o ağın üyesiyiz. 20 çocukla birlikte meclise gidip MHP Grup Başkan Vekili Sayın Oktay Vural, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ ve AKP Grup Başkan Vekili Ayşenur kapı CHP Grup Başkan Vekili Sayın Hakkı Süha Okay ve İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, DTP Grup Başkanı Vekili Sayın Selahattin Demirtaş ve Şırnak Vekili Hasip Kaplan'la görüşmeler yapılmış 20 çocukla birlikte. Aslında çok az ben hani onlar neler sormuşlar, ne gibi cevaplar almış ilgili kısa kısa bir Vereyim. Özellikle tabii ki Sayın Sağlık Bakanımıza e, hep domuz gribine dair sorular sorulmuş. Evet. E, bu aşıyla ilgili daha az etkileyen daha az zararlı olduğu söylenen bir aşıdan bahsediliyor. Bunun hamilelere vurulacağı bahsediliyor televizyonlarda. Acaba niye çocuklara en az zararlı yani şey e, etkisi ya bu tür zararlardan arındırılmış olanlar vurulmuyor. Niye sadece hamilelere vuruluyor gibi bir soru sormuş çocuklar. Çünkü yani çocukların öncelikli yararını niye gözetilmiyor ya dair bir soru olmuş. Bakanımıza böyle bir soru sormuşlar. Çocuk deyince akıllarına ne geldikleri, onlara ne ifade ettiği yerinden bahsetmişler. E, bu arada bu az önce bahsettiğim... Şeyle ilgili hamileye daha az zararlı olduğu söylenen aşı vuruluyorsa biz çocukları neden ondan vurulmuyor sorusuna cevabını bakanımızda hamilelerin bebekleri daha hassas onları korumak için bazı maddelerin bulunmadığı bir aşı yapılıyor diye bir açıklama yapmış. Onun dışında başka çocuk hakları deyince akıllarına gelenler çocuk hakların ihlalleri konusunda düşündükleri gibi aslında bir takım sorular var. Bu aslında çocukların meclise girip bu tür sohbetleri yapması da önemli hem de hani bunu ne bileyim bir şekilde karar alıcılarla birlikte onların verdikleri cevaplarla yapmaları da önemli diye düşünüyorum ee, sizler ne düşünüyorsunuz mecliste böyle gitmek gidip bir soru sormak ister miydiniz ya da ne sorardınız Aa, isterdim tabii ki de hani direkt soru sorma şansına sahip olsaydım eğer hani e, çocuk haklarından bahsederdim hani e, neden bunu e, Çocuk haklarından yararlanamayan çocuklarla ilgili çok fazla proje yapılmadığını ya da bu Türkiye'de eğitim hakkından yararlanamayan bir sürü çocuk olduğunu biliyorlar. Neden daha fazla etkinlikleri genişletmiyorlar diye sorardım. Hani okul öncesi eğitimleri, işte okul zamanındaki ihtiyaçları, yani sadece çocuğu okula göndermek önemli değil. Çantası, kalemi kağıdı defteri falan bunlar da önemli yani maddi durumu olmayanlar için nasıl destek yapıyorlar ...direkt para veremiyorlardır herhalde okuldan bağış yapıyorlardır ee, diye düşünüyorum bunlarla ilgili soru yöneltirdim Rabiya sen ne düşünüyorsun ee, Ben de e, benim söyleyeceklerim aslında gizem söyledi Bence e, tekrar söylemenin anlamı yok diye düşünüyorum. Peki İra bir şey soracağım az önce hani ya dedin yani ya, televizyonlarda hani reklam aralarında bir şeyler olsa diye sence hani milletvekilleriyle milletvekilleri çocuk haklarının yaygınlaşması ile ilgili neler yapabilirler hani onlara düşen bir görev var mıdır milletvekillerinin çocuk haklarının aileler tarafından ve yetişkinler tarafından bilinmesine ilişkin bir yol izlenebilir mi acaba milletvekilleri bununla ilgili neler yapabilirler ee, seminerler düzenleyebilirler ee, ondan sonra böyle her oradan mesela atıyorum Beyoğlu, Sarıyer, Şişli falan oraların derneklerine falan semt konaklarına toplantılar yapılabilir. Oralarda büyüklere ...yetişkinlere böyle şeyler verilebilir, çocuk haklarından bahsedilebilir, işte neler yapılabileceğinden, faaliyetlere katılması gerektiğinden falan. Hı hı. Böyle. Aslında herkese görev düşüyor, karar vericiler de bunlara dahil, değil mi? Haklarımızı öğrenmemizle ilgili. Evet. Ben böyle kısa kısa aralarda da bu 20 Kasım'a dair kimler neler yaptı üzerinden de bilgiler vermeye çalışıyorum. Aslında bugün de yine bir tane etkinlik vardı Ankara'da. 22 Kasım'da Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin düzenlediği bir aslında etkinlikti. Etkinliğin amacı da aslında önemli olan şey vardı. Benim en çok dikkatimi çeken çocuk panelistler vardı. Ee, çocukların panel yaptığı bir etkinlikti. Panelist olarak katıldılar ve hakları ile ilgili değerlendirmeler yaptılar. Ardından da yine bizim dün yaptığımıza benzer kutu oyunları ile çocuk hakları ile ilgili oyunlar e, oynandı. Bugün olacaktı bu etkinlik. Ee, diğer bir etkinlik yine bizim üyesini olduğumuz bir kurum var, bir platform var. Çocuk ihmal ve istismarın önleme platformu. Ee, onlar da aslında bir takım gazetelerde ilanlar yayınlamaya çalıştılar. Ee, aslında ilanın söylediği şey çok önemli. Onu paylaşmak istiyorum buradan herkese. Çocukları korumak için hepiniz imza attınız unutmayın sözünüzü tutun çok kısa öz e, yani Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni kabul ettik Türkiye buraya imza attı ama bu sözü tutmalı e, diye sesleniyor 20. yılında platforma çok hani ben katılıyorum çünkü gerçekten sözleşmeler imzalanması önemli değil önemli olan uygulamada da hayata geçmesi. O zaman son sizden... Fikirlerinizi alayım çocuk hakları ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler varsa gerçi biz sık sık programımıza konuklar alarak bu konuyu konuşuyoruz ama belki son olarak sizde bir şeyler eklersiniz ardından da programı kapatalım diye düşündüm. Ben ilk olarak bütün çocukların çocuk hakları gününü kutluyorum ve başkanlara işte çocuk hakları günün çocuk haklarının uygulanmasını diliyorum İnşallah bu ömür boyu sürer bütün çocuk hakları. Eşek Evet. Ben de diyorum ki inşallah bu sözleşme imza yani imza olayı sadece kağıtta kalmaz, işleve geçilir. Hani şimdi biz yaşayamasak da ileride hani diğer nesillerde çocuk haklarının normal hani bir trafik kuralları kadar ortaya çıkmasını diliyorum. Hani biz yaşayamazsak da diğer nesiller yaşamalı bence. Bence siz de yaşamalısınız ama değil evet. mi? Bugün hemen evet. acil bir şekilde. <gülüyor> biz de yaşamalıyız. Hani bu kadar hızlı gelişmiyor o olay diye düşünüyorum. Bütün çocukların çocuk hakları gününü kutluyorum ben de aslında benzer şeyler söyleyeceğim. 20. Yüzyıl Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasının 15 95'ten itibaren de bizde de 14 yıl var. O yüzden bu 14 yıl boyunca hani bu uygulama yavaş yavaş geçti ama bu hızlanmasını ve artık hani bir şekilde yaşanan çocuk hakları ihlallerinin bu az önce bahsettiğimiz çok ufak ufak da olsa yani Böyle az önemli diye bir şey yoktur. Hakların hepsi önemlidir ve her zaman herkes için geçerlidir. Bunlar çocuklar için de geçerlidir. E, o yüzden e, bunu hani hatırlatalım ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalamak kadar bunu yaygınlaştırmak ve uygulamaya geçirmekte e, çok önemli ve bu da sorumluluğumuz. E, o yüzden özellikle e, bu konuda yapması gereken yükümlülük sahibi olan kişilere de ben buradan sesleniyorum bir an önce bununla ilgili çalışmalar yapasın. Bir Söz Küçük'ün programının sonuna geldik. Ee, Gözde Abla'ya, Gizem'e teşekkür ediyoruz bize verdiği bilgiler için. Bir takip programa görüşmek üzere diliyoruz o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Söz Küçük'ün.